Değerli Burç Efendi dinleyicileri bir Kur'an vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün Gaziantep'te İsmail Yılmaz hocamızla birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz İsmail hocam. Hoş bulduk Allah razı olsun. Cümlemizden hocam. İsterseniz öncelikli olarak sözlerin en güzeli Allah kelamıyla başlayalım mı hocam? İnşallah. Buyurun hocam sizden bir aşı şerif dinleyelim. Ağuzubillahimineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض Laili fil leyli wennaha wakti la السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban مَن تَدخِلِ النَّارَ فَقَدْ Ben, <Sessizlik> inan, سمعنا منادي يلاذي للإيمان أن Aman, manadıya بِكُمْ فَأَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذنوبنا فَرَعَ النَّاسِ أَتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبرارِ رَبَّنَا أَوَاتِنَا مَا وَعَدْنَا ذَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ SADAKALLAHU'L-AZİM Okunan ayeti kerimeler Ali İmran suresinin 189-194. ila 194. ayetleriydi. Şimdi de okunan ayetlerin mealini veriyorum.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 Rüsvay ve perişan eyleme. Sen asla sözünden dönmezsin. Mehalini verdiğim ayeti kerimeler, Ali İmran Suresinin 189-194. ayetleriydi. İsmail Hocam teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Sizin de razı olsun. Şimdi bu okuyuş tarzı Mısır tavrı, İstanbul tavrı falan diyorlar ya hocam. Evet. Asıl okunması gereken tavır bu tavır değil mi? Kesinlikle. Yani e, malumunuz meşhur bir söz var. Kur'an Mekke'de inmiştir, İstanbul'da yazılmıştır, Mısır'da okunmuştur. Evet. Dolayısıyla e, dünyaca ünlü kariler veya da Türkçe tabiriyle hafızlar e, Mısır hafızlarıdır hakikaten bu işi hakkıyla, liyakatiyle yapan insanlar da onlardır. Allah hepsinden razı olsun. Aynen hocam. Evet İsmail Hocam siz Kur'an nameleriyle ilk olarak ne zaman tanıştınız desem? Bizim e, ilk tanışmamız Allah selamet versin ilk başta. Babam 7 yaşına geldiğimizde bizi mahallenin camisine götürmüştü. Orada tanışmıştık. Daha sonra İmam Hatip Ortaokulu'nda bir sene 1986'da İmam Hatip Ortaokulu'na başladık. İmam Hatip Ortaokulu 1-2 Aynı şekilde rahmetli bir Durdu Hoca vardı. Antep'in yine meşhur hocalarına bir tanesi. Ondan ders aldık. Dolayısıyla daha sonra 88'de de rahmetli Adil Hocamızla tanıştık. Onun rahleyi tedrisinden geçtik. İlk tanışmalarımız orada. Evet. Nasıldı bu? Durdu Hoca mesela hocalığı nasıl hocam? Biraz bahseder misiniz? Ee, şimdi Durdu Hoca Allah selamet versin. Bizim rahmetli Adil hocamızın da çok samimi olduğu ve tanıdığı ve kendi tabiriyle zamanımızın Yunus Emre dediği bir zattı. Evet. Şeyh camisi vardır. Antep'te çok meşhur eski tarihi bir camidir. Orada ufak bir hücresi vardır. Bütün ömrünü Kur'an talimine adamış. Allah gani gani rahmet eylesin vefat etti. Öyle bir zattı. Ee, kendisinden önce etrafındaki diğer talebeleri dinler. En son kendisi ne gelir talebe? Son kendisi dinledikten sonra geçtin veyahut da kaldın diğer sayfaya geç veyahut da bu sayfayı biraz daha pişir derdi. Hmm. O şekilde bir üslubu vardı. Yani hafızlık yapanları önce Altındaki talebelerden geçiriyor Kesinlikle. Geçtikten sonra en son Sadece hafızlık geldi. değil Kaldı ki normal bir Yüzünden öğrenci okumadı. yüzünü Okumada hmm. da aynı şekilde ilk önce de talebeleri Dinler e, belli bir kıvama Geldikten sonra e, e, Durdu hocanın önüne geçer Orada dinletirdi Evet. Yani mütevazı bir hayatı vardı Caminin Kesinlikle. köşelerinde diyorsunuz Aynen öyle Kur'an adanmış bir ömrü orada. vardı Aynen öyle Sonra Adil Hoca lise yıllarında tanışıyorsunuz. E, lise değil de orta 3'te. Orta 3'te tanıştık şey. ilk defa. Lise 1'de ilk dersimize gelmişti Kur'an dersimize Allah ganen rahmet eylesin. Yani eee haddi zatında o kadar imam hatip hocaların içerisinde duruşuyla, talebeye yaklaşışıyla ayrı bir özelliği olan, hemen kendini belirgin eden bir zat. Dolayısıyla bize şeyi söylemişti Allah gani gani eylesin böyle Hüseyin Paşa'da bir kursumuz var gelir misiniz demişti daha Mısır serüveni başlamazdan önce ilk sene 89'da biz o kursa gittik evet. dolayısıyla o kursta rahmetli hocamız gelirdi cuma günleri hadis dersi yapardı diğer haftada 3 günde yatsı namazına mütakip Kur'an-ı Kerim talimi yapılırdı orada herkes elini Kur'an'a atar bağırır çağırır bu tabiri caizse bu şekilde Kur'an öğretilirdi Orada dinlemeler yapılırdı. Mesela ilk Sıddık İlminşevi ile tanışmamız o Hüseyin Paşa Camisi'nde ilk defa duymamız orada. O ilk defa Mustafa İsmail'i orada, Abdü Samet'i orada duyduk biz. Hocamızın vesilesiyle. Hocamızın vesilesiyle. Çünkü o da oralarda beslendi Oralarda beslendi ki Sıddık İlminşevi ile hatıraları var. Ayrıca. Yani kendisi, Hatırladıklarınız aynı, var mı hocam onlarda? Yani aynı e, dönemde değil de kendilerinden herhalde bir üst dönemde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bize yani şunu biliyoruz biz rahmetli dönüp geldikten sonra e, yine o radyoları dinliyor tabi i̇zat Kur'an-ı Kerim diye. E, bir gün e, şey yapınca merhum Sıddık-ı Muhammed Sıddık-ı Minşevi'yi duyunca baya müteessir oldu, olmuş. Hatta oturmuş bu gözyaşlarını tutamamış çünkü çok yakınen tanıdığı için. Böyle bir hatırasını biliyorum. Yani öyle bize anlattı. Kendisinin or orada öğrendiğini, vefat ettiğini, orada hmm. öğrendiğini söylemiş Yani vefat ettiğini duyunca mı? Evet. Radyolardan, bir Arap olmuş. radyolarından diyorsunuz. Evet, çok aynen. üzüldü. E tabii beraber yaşadığı bir hayat var. hayat var. Öğrendiği çok şey var belki ondan. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Adil Hoca'yı siz nasıl tanıdınız hocam? Nasıl bir insandı sizin gözünüzle? Benim gözümde şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ilk önce... E, yani bir babadan daha öte bir insandı. Şimdi ben ellerinizden öper bir oğlum var. İsmi Adil. Böyle ismi ona muhabbetten dolayı Antep'te benim bildiğim yine 10 20 tane Adil var böyle. Sadece o zaten. hocamızın ismini, ismini yaşatmak adına ve ona duyulan muhabbetten kaynaklanan ilk tanışmamız dediğimiz gibi İmam Hatip Ortaokulu bitirdik lise bir de ilk dersimize girmişti. Böyle babacan tavırlarıyla Dikkat çeken ve öğrenciye elinden gelen fedakarlığı yapan bir insandı. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, yani bize özellikle 90'da zaten özel tedrisinde bulunduk, özel derslerinde katıldık, 91'de Mısır'a gittik. Yani bir babamızdan daha çok üzerimizde emeği var. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ve onu her zaman her şekilde amel defterini açık tutmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hocamızı mahcup etmeme adına diyorsunuz. Kesinlikle hem aleyhissalatu vesselama layık bir ümmet olmak adına hem de onun karşısında hocamıza layık bir talebe olmak adına elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Tabi Cumhuriyet döneminden sonra o sıkıntılı süreçten sonra baskının olduğu Kur'an öğretiminin, öğreniminin yasaklandığı dönemden sonra Gaziantep özelinde hocamız, merhum Adil Hoca yeni bir sayfa açıyor. Kur'an hizmetlerine dair değil mi hocam? Kesinlikle. Belki de ilk başlangıcı yapan şöyle isimlerden biri. Bir şey var. Bedri İnce Tahtacı vardı. Allah ganiden rahmet eylesin. Eski milletvekili aynı zamanda. Onun çok güzel bir tabiri var. E, gönüllerimizi aydınlatan, burun dileklerimizi sızlatan. Eğer diyor bu Antep'te bir tanesi Kur'an biliyorsa e, uzaktan ve yakından dolaylı veya da direkt olarak muhakkak Adil Hoca ile bir alakası vardır. Geldiği yıllarda Antep'in daha önceki tarihini bilenler bilir geldiği yıllarda böyle Antep'in içki içi çok affedersiniz içki içmeyene adam demedikleri bir yıllar. Camilerin tamamen fersah fersah camilerden uzak olunduğu yıllar. Oradan kendi ailesinden başlayarak yakın çevresinde böyle hiç dönmez denilen veyahut da işte bu adamdan übit hiç dönmez denilen evet, kesilen, insanların. kesilen insanların bile. Onun vaazları ve irşadlarıyla, onun bir tabiri caizse açık hava medresesiyle e, yol, hidayete erdiğini ve onun etrafında fedailik yaptığına şahit olduk biz. Sonra onun koruyuculuğunu Aynen öyle, öyle, öyle. Fedaki, Biz hocamız var, Biz varken hocamıza kimse ilişemez dediklerini duyduk kulaklarımızla. Hocamız ne zaman vefat etmişti hocam? 6 Nisan 1999'da vefat etti. Yılında kaç yaşındaydı? 65 yaşındaydı. Biz o zaman Mısır'daydık. Daha mezun olmamıştık. Bayağı bir e, cenazesine de iştirak etme şansımız olmamıştı. Şimdi e, rahmetli Adil hocamızın e, geçen ay, ay kutlamasını yaptık biz. Vefat, daha doğrusu vefat yıl dönümüydü. Anma program programı oldu. yaptık. Hı hı. Orada da şöyle bir sloganımız vardı. Ezher'den esere diye bir sloganımız hı hı. vardı. Şimdi e, havalandan geçerken görmüşsünüzdür. Hoşgör külliyesi var. Evet o, artık, o, artık, külliyesi. gördük hocam. Onun temelinden itibaren hocamızın orada emekleri var. Maddi ve manevi kaynakları ve orayı küçük bir ezhere çevirme e, rüyası vardır. Vardı. Rüyası vardır. Hayali vardır. <gülüyor> ve bizi e, ezhere göndermesindeki en büyük nedenlerden bir tane soydu. Bize söylediği şu evlatların bir an önce bitirin gelin e, biz sizi bekliyoruz. Dolayısıyla Adil hocamın mütevazi şahsiyetine bir örnek verecek olursak e, kendisine sunulan o kadar maddi imkanlar vardı. Bizim e, abilerimiz anlatıyor. Böyle Kuveyt'ten, Katar'dan biliyorlar çünkü baya bir e, şey e, meşhurmuş o zaman e, Mısır'dayken. Talebelik yıllarında bile herkese abilik yapan bir insanmış. Birinci A olarak bitiriyor değil mi zaten? Yani aynen Meser. öyle. Abdül Nasır'dan şeyini alıyor. Zamanın Cumhurbaşkanı'ndan diplomasını alıyor. E, dolayısıyla e, rahmetli e, hocamın yanına gelmişler Kuveyt'ten demişler. işte işte size İstediğiniz kadar mal, maaş ne istiyorsanız siz doldurun. Ne, size bir ev, güzel bir villa tahsis edeceğiz. O kadar araba, mal, mülk vereceğiz. Gelin bizim orada bir şey yapın. Öğretmenlik yapın üniversitede. Onun verdiği cevap çok manidar. Diyor ki bakın diyor bir tahtaya bir elif çiziyor. Bu nedir diyor. İşte eliftir diyor. Sizin orada bunu bilenler var diyor. Ama bizim burada bilmeyen çok var diyor. Dolayısıyla reddediyor o. Bütün maddi imkanları reddederek mütevazi bir hayatla insanlara Kur'an öğretmeye, insanların imanını kurtarmaya vesile olmaya gayret ediyor ömrü boyunca. Yani o dünya adına verilen, sunulan tekliflerin hepsini Kesinlikle. elin tersiyle iterek Kendi vatanıma hizmet edeceğim. Aynen Çünkü öyle. orada bu elifi, be'yi bilmeyen, besmeleyi Aynen. bilmeyen hatta Aynen okudum ben de araştım. o zaman evet. O besmele zamanda. bilmeyenlere besmele öğretmek için gitmem gerekiyor evet. diyor, değil mi? Aynen öyle. Aynen. Müthiş Allah bir hocam aşk, hocam. müthiş bir heyecan. Onun o aşkı sayesinde elhamdülillah bugün semeresini veriyor. Bakın e, memleket daha önce Ramazanlarda mukabele için e, hafızlar arardı. Aranlardı değil mi hocam? Antep'te. Evet. Şu anda çevre illere hafızlar gönderiliyor. Ne kadar güzel. Yani o ilim e, külliyede şu anda 300'ün üzerinde mezun hafızımız var. Evet. 300 tane hafız. Şuş. Ve bunları da evvelallah sonra rahmetli Adil hocamızın amel defterinin açık olduğunu yöneliyoruz. Tabii hocam işte. kesinlikle. En hayırlı Ameli yapmış çünkü sadakayı cariye açısından penceresinden bakınca dediğiniz gibi o talebelerin yetiştirdiği talebeler onların yetiştirdikleri i̇nşallah, kıyamete kadar inşallah Allah'ın izniyle inşallah. devam edecek. De Mustafa Aksu hocamıza da sormuştum tabi Adil hoca Antep şehrinde kentinde gerçekten çok öne çıkan bir sima onun adına böyle hani ilmi, akademik düzeyde aslında bir çalışma yapılsa bir sempozyum falan yapılsa değil mi hocam? Değer evet, yani. Kesinlikle. Aslında yani bizim, sizin göreviniz hocam. E, olarak. Bizim aslında öyle bir projemiz vardı fakülte olarak. Daha önceki kurucu dekanımız Alakınar hocanın öyle bir projesi vardı. Antep ulemalarının e, ile ilgili bir sempozyum yapmayı düşündük. O konuda da Adil hocayı biz üstlenmiştik. Fakat e, tayini çıkınca şu an için o proje biraz rafa artı gibi. Askı'da. Askı'da ama inşallah en kısa zamanda İlk diyorsunuz. kesinlikle kesinlikle böyle bir şey yapmak gerekiyor. Kesinlikle hocam daha çok insanı tanıtmak için daha iyi daha doğrusu daha iyi anlamak için değil yani mi? Metodunu Metodun hayatının yapmış hayat. olduğu fedakarlıkları anlayıp o uğurda aynı şekilde hareket edebilmek en önemli gaye yoksa dediğiniz gibi bir sürü Anan anılan insanlar var. Allah razı olsun. Ama anmaktan öteye geçmiyor. Aynen öyle. Bizim birinci gayemiz onu anmaktan öte anlamaya Anlamak. çalışmak Aynen ve anlatmaya öyle. çalışmak olması lazım. Dolayısıyla tabi hani bu mümtaz şahsiyetleri anlamaya çalışmakla aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, sahabeyi güzel efendilerimizi, Kur'an'ı ve de yüce Rabbimizi de anlamaya, tanımaya vesile, vesile oluyor değil mi hocam? Onun için. Vesindir. zaten gaye Allah'a ulaşmak. Aynen öyle. Onların gayesi de ouyor. Onlar bize bu manada rehberlik, önderlik etmişler. Evet. Ee, bizler de, sizler de daha doğrusu talebeleri olarak o bayrağı daha da yukarıları İnşallah taşımak. götürebilirsek ne mutlu bize. Diyelim ki o işte döneminde 300-500 hafız yetiştirmişse bugünlerde onun talebeleri olan sizler belki 3000-5000'lere evet. taşımak İnşallah. gerekiyor bunu. İnşallah. En azından hani hafız değil de Kur'an'la herkesi buluşturmak ve yani tanıştırmak o bağlamda, değil mi hocam? O bağlamda, bağlamda çalışmalarımız var. zaten kendisinin bir kütüphanesi var. Mehmet Akif Camisinin orada ee, orada haftanın her günü muhakkak şey oluyor, ders, ders oluyor, ders, akşamları yani. halka yönelik halka açık dersler, Kur'an-ı Kerim dersleri, fıkıh dersleri, ondan sonra tecvid dersleri, bu şekilde bazen makam dersleri, bu şekilde dersler yapılıyor elhamdülillah. Hocamızın okuması da zaten Mısır kariyerini değil mi? Aynen evet, Mısır lehçesi tabiriyle Mısır makamıyla okuyordu. Yalnız şöyle bir şey var, ee, rahmetli Adil Hocamın zamanında e, sizde bu işi bilirsiniz, yani her kârinin kendi bir metodu vardı. Evet. Hepsi yani, bir, ekol, bir ekoldur, Mustafa İsmail ayrı bir ekoldur, Sıddık-ı ayrı bir ekoldur. İşte Halil Husari, Abul Fettah şaşai, ve Abul Aynin Şâhişâhi hepsi bunların ayrı bir ekoldu. Evet. Dolayısıyla rahmetli Adil hocamızın Allah vergisi bir kabiliyeti vardı, hepsini taklit edebilirdi. Bize öyle taklitler, birebir taklitler yaptığını biliyoruz, dinledik kendi kulaklarımızla. Fakat onun kendisine has bir metodu vardı o yetiştiği için yani kari denince ekolü olan e, okuyuşu makamı olan bir insan akla gelirdi o Kendi zaman. tarzı olacak yani, Taklitten mi? öte kendi tarzı. Değil Onun mi? Onun için kendi tarzı. O zaman ok ekol oluyor. O zaman ekol oluyor. Evet. Aynen. Adil Hoca da aslında bir şimdi, ekol. Ekol tabii ki demiş. okuyuşuyla. Yani bizim şimdi en büyük eksikliğimiz bana göre şimdi mesela Suudi Arabistan'da şeyler çıkıyor. İşte Haramin. Har har camisinde e, terhirler filan çıkıyor. Hı -hı. Yani oraya çok rahat verilebilir. Tertil o kasetleri kadar. var zaten. Hı -hı. E, yine saftul kahire izahatul kur'an-ı kerim mesela. Oraya verilebilir. Bunlar yapılabilirdi aslında. Hocamızın ses oralarda dinlenebilirdi. Yani hat, iki tane hatim var bizim bildiğimiz tamamladığı. E, zaten Kur'an aşır, aşırı şerefleri bayağı bir var. Sizde kayıtlı temiz kayıt var mı hocam? E, temiz kayıt bende biraz var, biraz var. Onlardan da inşallah yayınlamak isteriz hocam. Eyvallah. E, Ulaştırabilirsiniz tabii ki, bize. tabii ulaştırırsınız, sıkıntı yok Evet istersen. hocam. Kur'an vadisine kısa bir aradan sonra devam edelim. Evet değerli burçefem dinleyicileri Kur'an vadisi Gaziantep'ten yapmış olduğumuz Kur'an vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an vadisi.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 Evet sevgili Burç Efendi dinleyicileri Kur'an vadisi devam ediyor. Gaziantep'te İsmail Yılmaz hocamızla birlikteyiz. Evet hocam bir aş-i şerif daha dinleyelim mi sizden İsmail hocam? Olur. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ما كان محمد أبا أحد من الرجالك ولاك الرسول خاتم <ع child teaching> <علي screens> <ققهم> النبي وكان الله بكل كان محمد أبا أحد من سُلِّطَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ الذين آمنوا يذكرون الله وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ السَّلَامُ ''Tahiyyatuhum yawma yalqawun lahu salamu'' ''Wa a'adda lahum promethlerim olan herin için sabird시에 ey eyас Biyu inna arsalnaka shahida u mubashshira wa ila Allah bi izzini ve serajını ve başerül وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَا بِاللّٰهِ وَكِيلًا اللّٰهُ <الْعظيم> Okunan ayeti kerimeler Ahzab suresinin 40 ila 48. ayetleriydi. Şimdi de bu ayetlerin mealini veriyorum.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 Onların verdikleri sıkıntılara şimdilik kaldırma Ve yalnız Allah'a dayan, koruyucu olarak Allah yeter. <Gülüyor> Mealini verdiğim ayeti kerimeler Ahzab suresinin 40-48. ila 48. ayetleriydi. Allah razı olsun İsmail Hocam. Allah razı olsun. Hocam bir ayet üzerinde böyle makamlı uygulama yapalım mı? Olur. Makamlarla böyle bir ayet üzerinde. Şöyle söyleyeyim ben o konuda tam uzman olmadığımı söyleyebilirim. Çünkü hani beyatiyi şöyle çıkalım ama yapıyoruz da kulak aşinalığı <gülüyor> var. He, anladım. Fakat öyle makam makam böyle karar veya da cevabı şöyle yapabiliriz. Mesela size bir Üsküdar makamını özellikle şey yapıyor. Mesela Sıdık Kırmızı şey bir çok uyguluyor öyle. Oradan bir şeyler. Sükutar makamı? Evet. Derken yani Bartık makamın ismini bilmiyorum <gülüyor> ben de. Şeyi şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim "Fen tanhazat min dunih hicaban روحَنَا فَتَمَثَّلَا لَا بَشَرَنْ سَوِيَّا gibi. Mişaviye değil mi? Evet. Mişaviye tarzı. Bu. Ee, başka hocam. Böyle farklı uygulamalar yapalım. Hani... Minşavi oldu mesela. Mustafa İsmail zaten e, okuyuşunuz sizin üslubunuz o e, çizgide. o kadar taklit fazla yok. Yani şöyle söyleyeyim. Olduk minşavi'nin kadar. mesela e, şöyle bir tarzı vardır. Çok hüzünlü evet, okur. değil mi? Mahcudum. Yani böyle dinlediğiniz zaman e, ağlamamak için kendinizi zor tutarsınız. Minşavi'de o vardır o tarzı. Çok yani Peki. insanın bam teline dokunuyor tabiri caizse. Yani orada da e, okuyuşlarda böyle Kıza ve ka'atil ve ki'atu leysel Böyle yavaşlar da başlar. Hızlandığında bile yine hüzün vardır yani yükseldiğinde bile baya bir hüzün vardır. Başka hocam Arap karilerden böyle hani okuma... Arap Karilerden, e, şöyle söyleyeyim yani biz e, hani tertilde genelde e, mesela Halil Husari'yi dinliyoruz, Sıdık İl dinliyoruz. Tertilde öğrencilerimizi de... Husari'yi nasıl okuyor hocam? Husari tertil okur. Bir örnek verelim mesela. Yani mesela ne diyelim? Bir dinlemem lazım. Yani bir ayet dinlesem sonra gerisini getirebilirim de e, ondan dinlemiş olmam lazım. Şu andaki ondan sonrasını getirebileyim. Yani nasıl diyelim böyle tok sesle, mahreçlerine vurgu yaparak okur. Kusari. Yani mesela şeydeki, Şureyn gibi hızlı olmaz. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmi gibi değildir. Kabe İmamı değil mi? Mesela. Evet. Öyle değildir onlar. Nasıl hocam? Uygulamalı gösterir. Orada göstereyim. da, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Gibi böyle üzerlerine her makrecin üzerine vurgu yaparak yavaş tonda. Yani makrec uzmanıdır Halikusari. O da Mısırlı. Değil o değil da mi? tabii ki Mısırlı. Şanların tamamı Mısır'dan, Mısır'dan neşet Mısır. etmiş maşallah. maşallah ne kadar O altın dönemini o rahmetli Adrü hocamızın olduğu dönemde yaşamış. Yani şeyi anlatırlar. Mesela Muhammed Rıfat'ı anlatırlar. Muhammed Refat'ın aslen Mısırlı olmadığı söylenir de, onu böyle Ezer camisinde localar olurmuş önceden. Hristiyanlar gelir, onun okuyacağı zaman Cuma'dan önce gelir o adamı dinler ondan sonra giderler. Kur'an dinlemeye geliyor Kur'an dinlemeye geliyorlar. Böyle mükemmel şeyleri var. Biliyorsun zaten Abu Samet'in sesinden etkilenip de nice Allah'ın izniyle hidayete erenler var. Erenler var değil hocam? Evet günümüzde Mısır'da kimler var hocam böyle çok öne çıkan isimler yaşayanlar yani şu an için yaşayan bizim bildiğimiz kadarıyla Ahmet Naina var zaten Ahmet da Mustafa İsmail esintilerini çok rahat görebilirsiniz yani taklit olarak kendi ekolinden ziyade Mustafa İsmail'in ekolunu sanki taklit ediyormuş. onu çağrıştırıyor daha çok çağrıştırıyor. zaten tablavi vardı Allah rahmetiyle sonunda vefat etmiştir mesela günümüzde hocam Kabe'de olsun ya da bilinen böyle büyük camilerde okuyanlar, ağlatarak okuyanlar var. Gerçekten okurken ağlattığı cemaatini ağlatıyor mesela. E, Namazda o şekilde okumak e, doğru mu hocam acaba? Şimdi onların yaşadığı alem, o anda e, ellerini kaldırıp e, iftitah tekbirini aldığında yaşadığı alemden kaynaklanıyor bence. Değil yani çünkü o ruh haliyle okuyor Kendini Dolayısıyla haşıyor. orada e, Şunu göremezsiniz Yani işte Ben şu ayette aldıyayım Şu ayette sesimi biraz daha hüzünlü yapayım Şu ayette böyle Bu değil doğaçlamadır yani onların evet. Dolayısıyla e, Allah'ın huşusu Olduktan sonra herhangi bir sıkıntı Kendini olur. bırakıyor Tabii ki. Suyun önüne bırakır, bırakır gibi Eleyhis Allah'ın bir ahkemin hakimin dediğinde Bakıyorsunuz üngür üngür, üngür ağlıyor Veyahut da Yevmetekulli cehennem helim telati Dediğinde hüngül hüngül ağırlıyor yani e, manayı, o an, o atmosfer gözünün önüne geliyor. Dolayısıyla orada e, işte yok efendim burada bu caiz değildir, yapılmaz denilmesi doğru, değil. Sıkıntı, doğru değil yani evet. çünkü adam e, Allah'a huşudan dolayı oluyor bu. Evet. Zaten o büyük camilere seçilen e, Hoca Efendiler özellikle değil mi Kesinlikle. hocam? Kesinlikle. Ciddi bir süzgeçten geçip tabii ki, oraya. Tabii ki. Yani özellikle Medine'de. Mekke'de veyahut da işte bizdeki salatin camileri de öyledir. Tabii, yani, ciddi öyle bir, kolay bir elemeden geçiyor. Mesela sabah namazına Eylül Sultan'a gideriz. Ben her İstanbul'a gitme muhakkak gitmeye çalışırım. Yani oradaki imam efendi hakikaten insanın bam teline dokunuyor. Kesinlikle. Evet hocam, bir okuma daha yapalım o zaman. Bitirelim inşallah. Olur. Ağzı billahim neşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علام الق الآن <سؤال> <ألين> خلق الإنسان علمه البيان Şam ve al-Qamar bi husbani Ar-Rahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وال semaa rafaahaa wa wadaa al ALMA'L QUR'ANA KHALAQAL وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِصْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيْزَانِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَرْضِ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبظ العصف والريحان وَالْحَبُّذُ الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَاتِ قال قل Allah ﷻ, ﴿قَالَ إِنَّمِنْ صَلْصَالِ كَلْفَ خَارِ وَخَلَقَ الْجَانَمِ مَارِجِ مِنَ قال قال إن خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارُ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 رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 Allahu Akbar Bismillahi ve ve والزيتون والقرسين وهذا البلد الأمين. ''Lقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم'' ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويب ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الذين آمنوا و الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بال أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesapla hareket ederler. Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler. Göğü bu ahenkle o yükseltti ve bu mizanı koydu ki,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 Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? Mealini verdiğim ayetler Rahman suresinin ilk 18 ayetiydi. Şimdi de Tin suresinin mealini veriyorum.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 Mealli verdiğim ayeti kerimeler Tin suresinin ayetleriydi. Evet İsmail hocam Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun sizden de razı olsun. Antep'te sizi ağırlamaktan sizin bizi ağırlamanızdan memnun olduk Allah razı olsun. Bu da bir nevi tablavi tarzı diyebiliriz tablavi. Son okudunuz. Son oku Rahman suresi. Evet Rahman tablavi suresi tablavi tarzı, tarzı evet, diyorsunuz. Muhammed Mahmud tablavi. Evet hocam Allah razı olsun siz çok siz teşekkür olsun. ediyoruz. Evet.